İslam'dan önceki birçok dinde ve kültürde kadın cinsinin hem insan olarak hem de haklar ve ödevler bakımından erkeğe nispetle ikinci sınıf bir varlık olarak kabul edildiği bilinmektedir. Cahiliye Araplarında da kadının durumu farklı değildi. Ana, eş, kardeş ve çocuklar olarak kızlar ve kadınların hakları erkeklerin istek ve keyiflerine bırakılmıştı. Dilediklerini verir, dilediklerini alırlardı. Hazreti Ömer bu tarihi gerçeği şöyle dile getirmiştir. Cahiliye devrinde biz kadınları bir şey saymaz, hesaba katmazdık. Bu durum Allah Teala'nın onlar hakkında ayetler indirmesine ve kendilerine bir takım haklar vermesine kadar devam etti. Kadınların da ödevlerine denk haklarının bulunduğunu bildiren ayet özellikle o günün şartları dikkate alınırsa Eşi bulunmaz bir insan hakkı, kuralı ve kadın hakları vesikasıdır. Hakları ve ödevleri teker teker saymak yerine bir genel çerçeve veren bu ayette yer alan 3 kayıt, kadın haklarının mahiyeti, derecesi ve değişme kabiliyeti açısından büyük önem arz etmektedir. A. Kadın haklar bakımından erkeğe mutlak anlamda eşit değildir. Her ikisinin hakları arasındaki nispet benzerlik ve denkliktir. b. Nasların değişmez kıldıklarının dışında kalan haklar ve ödevlerin değişim ve dengesi sosyal şartlara ve kamu vicdanındaki meşruiyet ölçülerine, marufa göre ayarlanabilecektir. c. Haklar ve ödevler karşılaştırıldıkları zaman erkeklerin haklarında bir derecelik fazlalık bulunduğu görülecektir. Bu kayıtları biraz daha açmak gerekirse 1. Ferdin topluma, toplumun da örgütlenme ve düzene ihtiyacı vardır. Devletten aileye kadar bütün kurumlarda düzen bir yönetimi, yönetimse yöneten ve yönetilenlerin karşılıklı hak, salahiyet, ödev ve sorumluluklarının belli ve dengeli kılınmasını gerekli kılmıştır. Kadını ve erkeğiyle bütün insanlar, insanlıkta ve insanlığa bağlı haklarla yükümlülüklerde eşittirler. Yönetimin ve düzenin gerektirdiği iş bölümüne ve farklı rollere gelindiğinde eşitlik yerine denge, adalet, hakkaniyet, ehliyet, kabiliyet gibi değer ve kriterler devreye girer. İslam, insan ve kul olmaya bağlı haklar ve ödevlerde kadınlarla erkekleri eşit kılmıştır. Kadınların insanlık ve kullukta erkeklerden aşağı derecede veya geri olduklarını ifade eden bütün söylemler ya dini kaynakları bakımından sahih değildir ya da yanlış anlaşılmış ve yorumlanmışlardır. Kurumlar ve toplum içindeki farklı rollere bağlı haklar ve yükümlülüklere gelindiğinde ise, kadınlarla erkekler arasında eşitlik değil, dengeli ve erkek hakkının dengi misli olma ölçüsü vardır. Eski sosyoekonomik ilişkilerden bazı örnekler vermek gerekirse, kadın ekmek ve yemek pişirirken kocası da alet ve malzemeyi temin edecektir, kadın çocuğuna bakarken kocası rızıklarını temin edecektir. Kadın kocasına sadık kalırken kocası da ona sadakat gösterecek, eş ve çocuklarına karşı adil davranacaktır. Karşılıklı iyi geçinmek, iffetleri korumak, Geçimsizlik halinde hakeme başvurmak, aile idaresinde ve çocukların yetiştirilmesinde danışma ve işbirliği gibi konularda ise eşitliğe yakın hak ve ödev benzerliği vardır. 2. Nasların sabit kılmadığı hakların ve ödevlerin takdiriyle değişme ve gelişmesinde dinin hakem kıldığı ve rol verdiği bir meşruluk ölçütü de maruftur. Maruf, bozulmamış fıtrat, Olumsuz bir şekilde şartlanmamış akıl, dinin temel amacı ve nasları çerçevesinde oluşan, gelişen ve gerektiğinde değişen değerler, kurallar, telakkiler, kabuller, geleneklerdir. Kadının birden fazla erkekle aynı zamanda evli olması caiz değildir. Bu kural hem değişmez dini naslarla sabittir hem de maruf ölçütüne uygundur. Hakları eşitlemek veya dengeleme uğruna ya da bazı batı ülkelerinde yaygınlık kazanan nikahsız birlikte yaşama olgusuna dayanılarak bu kural değiştirilemez. Ama eşle kocanın ev içinde ve dışındaki rollerinde marufun değişmesine paralel olarak değişiklikler olabilir. Nitekim Hz. Peygamber, damadı Ali ile kızı Fatıma arasında rolleri dağıtmış, su taşıma, ev temizliği, ekmek ve yemek pişirme ve benzeri iç işleri Fatıma, dış işleri ise Ali yapsın demiş olmasına rağmen bazı fıkıhçılar bu taksimin bağlayıcı ve devamlı olmadığını, marufa göre değişebileceğini ifade etmişlerdir. İslam'ın geldiği yıllarda yaşanan bir başka değişme ve gelişmeye de Hz. Ömer, Şöyle işaret etmektedir. Biz Kureyşliler, kadınlarımıza hakim bir topluluktuk. Medine'ye gelince orada kadınları erkeklerine hakim dediklerini yaptırır olmuş bir toplum yapısı bulduk. Bizim kadınlarımız da onlarınkilerden bunu öğrenmeye koyuldular. Bir gün eşime kızdım. Baktım bana karşılık verip itiraz ediyor. Ben buna tepki gösterince eşim, ''Sana karşı çıkmamı niçin yadırgıyorsun?'' ''Vallahi Hz. Peygamber'in eşleri de ona itiraz ediyorlar hatta bazıları sabahtan akşama kadar ona küs bile kalıyorlar.'' dedi. Derhal gidip kızım Hafsa'ya sordum. O da bunu doğruladı. Aynı kaynaktaki bir başka rivayete göre Hz. Ömer konuyu bir de Ümmü Seleme'ye sormuş. O da ''Ömer sana şaşıyorum. Her şeye karışıyorsun. Şimdi de Resulullah'la eşlerinin arasına mı giriyorsun?'' diyerek ona sitemde bulunmuştur. Bu sahih rivayetler, İslam'ın yaptığı büyük devrim sonucu kısa zamanda kadın-erkek ilişkilerinde meydana gelmiş bulunan önemli değişikliklere ışık tutmaktadır. 3. İstisnalar bir yana bırakılınca genel olarak erkeklerin, genel olarak kadınlardan bir derecelik hak fazlalığı nedir ve neye dayanmaktadır? Bu soruya cevap arayan eski müfessir ve müçtehitler, dayanak olarak erkeğin fizik gücünü, üstün aklını ve güçlü iradesini ileri sürmüşlerdir. Erkeğin fizik gücünün kadınınkinden fazla olduğunda şüphe bulunmadığından, buna dayalı bulunan hak ve ödev farklılıkları da tabidir. Erkeğin aklının daha fazla olduğu iddiası, aklı ve dini eksik olanlar içinden, sizden fazla, akıl sahiplerine hakim, galip olanları görmedim Mealindeki hadise dayandırılmıştır. Halbuki bu hadisin söyleniş amacı, kadınlarla erkekler arasındaki akıl farkını açıklamak değildir. Ayrıca burada geçen akıl eksikliğinden maksadın ne olduğu hanımlar tarafından Hz. Peygamber'e sorulmuş, akıl eksikliği, şahitlikte bir erkeğe karşılık iki kadın şahit istenmesi, din eksikliği ise, hayız halinde namaz kılmamak ve oruç tutmamak olarak tanımlanmıştır. Şahitlik konusu ileride açıklanacaktır. Kadınlar aybaşı halindeyken men edildikleri için namazlarını kılmazlar. Oruçlarını da sonradan kaza etmek üzere tutmazlar. Bunun olumsuz manada din eksikliğiyle bir ilgisi olamaz. Buradaki dinle bu kelimenin yükümlülük anlamının kastedildiği, dolayısıyla din eksikliğinin de yükümlülükten muaf tutulma anlamında kullanıldığı açıktır. Hadisin mana ve maksadı bir vakayı dile getirdikten sonra buna dayanarak böyle olduğunuz, böyle yaptığınız halde yine de erkekleri etkiliyor ve kandırabiliyorsunuz. Bu özellik ve kabiliyetinizi kötüye kullanmayın şeklinde bir uyarıda bulunmaktan ibarettir. İrade gücü dahil olmak üzere kadınla erkeğin psikolojilerinde farkların bulunduğu inkar edilmemektedir. İki cinsin fizyolojik ve biyolojik yapıları da birbirinden farklıdır. İstisnaları bulunmakla beraber, genellikle evin geçimini sağlamada ağır yük ve temel rolde erkeğe aittir. İşte bu temel ve değişmez farklılıklara dayalı olarak erkeklere bir derece fazla hak verilmiştir. Bu hak, Nisa suresinde açıklanan koruma ve yönetme kavvamlık hakkıdır. Eski fıkıh halimleri aile ve devlet yönetiminde erkeklerin önceliğini ittifakla benimsemişlerdir. Diğer hüküm ve yönetim alanlarında ise farklı içtihatlar vardır. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik…